1960 yılında 3. basımı yapıldı. 8000 tane basıldı. 1967 yılında 4. basımı yapıldı. 12000 tane basıldı. Tekin Yayınevi Kazantören'in 5. basımını Kıvanç da sunar. Kazantöreni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 Sarı bir hastalık oldu. Ben yanımda karbonat taşıyorum. İsterseniz bir avuç vereyim. Yutun. Ah teşekkür ederim. Bundan sonra öyle yapmalı. Ben de yanımda bulundurayım. <gülüyor> Yaradı beyefendi. Geğirmek iyidir. <gülüyor> Aman. Hindi kızartması pek nefis olmuş. Buyursanıza. Teşekkür ederim. Ben börekleri tercih ederim. İçlerinden biri. Bu şişman zat kim? İçlerinden öbürü. Hangisi? Biski içen mi? Hayır öbürü. Hani muzu ısırıyor o mu? Öteki...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 Nakşibendi tekkesine, çarşambaları çürüklükteki Kadir'i tekkesine, perşembeleri Mevlana kapıdaki Mevlevi haneye, her Allah'ın günü bir tekkeye. Evet evet biz de öyle, orada lokma ederdik. Gani gani yemekler, bakır sinirler, dolar dolar baş Maksat yemek değil, muhabbet, elbette, ciğerden almıyor musunuz? Bendiniz olmaya bayılırım da, güzel de yapmışlar. Burası ne fabrikası beyefendi, vallahi iyice bilmiyorum ama galiba makinelere falan bakılırsa bir makine fabrikası olacak. Maşallah çok büyük bir fabrika. Efendim ne de olsa medeniyet ilerliyor tabi. Tavsiye ederim. uskumru dolmaları pek güzel. Mersi buradan çıkınca şeydeki törene gideceğim de. O zamana kadar hazım olur beyefendi. Tören mi dediniz? Ben de geleyim bari. Aa tabi buyurun.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 Bendeniz zateninizi bu kadar zamandır tanırım her törende her şölende buluşuruz da sorması ayıp olmasın ama zatenizin ne iş yaptığını bilmem. Bendeniz mi şey beyefendi açılış nutkuna başlıyor galiba.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 Ölünce öbür dünyaya gider gitmez ilk işim Gote'yi bulup sormak. Sizi son nefesinizi verirken perdeleri açın biraz daha biraz daha ışık demişsiniz. Bu büyük sözün anlamı nedir? Gotey'in gülerek şu karşılığı vereceğini biliyorum. Kim ben mi? Ben mi biraz daha ışık demişim? Gözlerimin feri sönüyordu. çevremdikleri görmek için demişimdir herhalde. Yoldan geçiyordum. Bir evin kapısından bir kedi can acısıyla bağırarak önüme sıçradı.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 Cambazlar da bu iki tiyatrodan aşağı kalmamak için iki çığırtkan birden çıkarmışlardı. Alo, alo, memleketin en namlı cambazlarını, iki cambaz bir ipte, bugün cambaz haneler kralı Ali Çolak ip üstünde kurban kesecek, ip üstünde bisiklet yarışları, ayrıyeten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 Acayip neden ki? yasah Neden yasa? Beş belli bu tiyatrocular işimize kaset vuruyor diye hükümete şikayette bulundular. Hükümet de madem acı kısmısı çadırda numara yapıyor, bunlara da kapalı yerde numara yapsın diyerekten bir kanun çıkardı. Şimdilik ne olacak? Sinemadaymış. Düstaban Rıza'nın sinemasında. Biraz sonra yeni bir haber çıktı. Düstaban Rıza sinemasını vermiyormuş. Ben hükümet işinden korkarım diyesiymiş Neme gerek diyormuş. Elektriğin bozağığı zor çıkarırla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 Mevta gibi duracak mıyız? Ben bu partiye girmem hacı mi? Gülmek olmadıktan kelli. Partiye gireceğime tiyatroya giderim. Yürü tiyatroya. Paralar benden. Lan bu kafayla tiyatroya gidileyim mi? İlkin şu oradan bir şişe imam suyu aldı içek. Kafaları tutup öyle girek lokanta doldu.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 Oy ademeler kasıla kasıla teftişe çıkmış felt gibi yürüyorlardı. Doktorlar gülüyor, hademeler surat asıyordu. İçeri gönderdiğimiz hastadan her nedense haber çıkmadığı için ben kapı ağzında bu beyaz elbiselileri inceleyip duruyordum. Doktorlar bayağı doktordular ama hademeler doktorlardan daha çok doktordular. Yalnız bir yerlerinde bir işaretleri vardı ki işte o işaretten şıp diye hademe oldukları anlaşılıyordu. O işaret mi? Çoraplarının yırtığı. Gömlekler.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 Şöyle bir saçımdan tırnağıma kadar süzdükten sonra, sen bu harfin nisi oluyon? dedi. Hiç. Madem ki hiç, sen bu harfin hış mahrabası olmuyon. Da ne demeye karşıyon? İnsanlık adına, insaniyetlik yapacak bir sen mekusur kaldın. Kızgın yürüdü gitti. Hiç olmazsa sorma karşılık vermişti. Yerdeki adam bağırmasını yükseltince başka bir beyaz gömlekliyi tuttum. Günahdır, doktora haber verin. Ne olur? dedim. Dişleri göründü, gülüyordu. Çok bilmişçesine elini salladı.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 Beyaz gömlekli bilgiç bilgiç saymaya başladı Canım anlamayacak lima. Üçüncü harciyenin birinci servisinin İkinci kliniğiyle bir de Efendime deyim birinci harciyenin üçüncü harciyesinin İkinci kliniğinin birinci kliniğinin Dördüncü servisinin aman emmi, Beni de şaşırttın be Ben de karıştırdım vah be daha baştan alıyorum Şincik üçüncü servisinin ikinci kliniğinin Birinci harciyesinde mi yoksam Beyaz gömlekli boyna birinci Üçüncü ikinci dedikçe ihtiyar Gözlerini kıpıştıra kıpıştıra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 Sen var git, adresini iyi bir gaf anda, zaptet sonra gel. adresesi etsin Başka bir zaman gel. Hey oğul, otobüsün plat mı? neydi almıştım, dokuz kayma verdim. Yansımış incik, ikin dileğin kalkacak otobüs. Bak kişi gördün mü sen? Kısmet değilmiş, oğlanı göremeyeceğiz. Hey yarabbi sen bilink, üçüncü harciye miydi? Birinci olmasın, birinci harciyenin ikinci zerbisinin ikinci gliniği mi yoksam? Dur adı Mahmut gamında bir ille çıktıydı. İrecep oğlu Mahmut.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 ''Sizi almasam da yine ona yol verecektim. Ben böyle inatçı adam görmedim. Bakın çağırayım da siz de görün.'' Zile bastı. Gelen odacısına ''Mişe su getir. Mümtaz Bey'i de buraya çağır.'' dedi. Önce Mümtaz Bey içeri girdi. Adamı görür görmez kanun kaynadı. Güler yüzlü, sevimli bir adam. Hiç böyle inatçı bir görünüşü yok.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 Ağzım çıktığı kadar bağırdım. Islatır olan ıslatır ıslatır ıslatır defol gözüm görmesin diye bağırdı. Elimi kolumu sallaya sallaya sokağa çıktım. Ama tam bir yıl patronun hayali gözümün önünden gitmedi. Sokaklarda dolaşırken yolda giderken vapurda tramvayda hatta uyurken ıslatır ıslatır ıslatır da ıslatır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 Bir, iki, üç, dört, bin, yüz bin, milyon, sıfırlara on dakika mola veriyorum. Sağ ol diye bağırıyorlar. Sıfırlara talim yaptırarak sabaha ettim. Sallana sallana evden çıktım. Ayaklarım kendiliğinden bankaya götürdü beni. Sanki bana banka batacakmış gibi geliyor. Yahut bankayı sırtlayıp götürecekler. Paracıklarımın üstüne konacaklar. O gün evde peynir de akşamı ettim. Uyku gözlerimden akıyordu. Erkenden yattım. Gözümü yulsam da...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 Dedi üstlerini başlarını düzeltenlerden biri ne olur 5 dakikacık daha diye yalvardı. Kadın hiç acımadan seans bitti dedi. Boşalan deliklere üç arkadaş yere uzanıp gözlerini uydurdular. Aşağıda konuşulanlar da duyuluyordu. Bir manto istiyorum 5 tüylü bol spor peki şekerim şu modelden ah şekerim çok pahalı.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 ''Benimle mi iş yapmaya geldin?'' dedi. ''Eğer siz kabul ederseniz tabii.'' dedim. ''Sonra ben buraya kendiliğimden gelmedim. Tavsiye ile geldim. Tanıdığım biri gönderdi. Bir bildik.'' ''Madame Fafo, kimleri tanırsın, kimleri bilirsin?'' diye sordu. Beni işe almak için imtihan ediyor sandım. ''Ta eski Yunan'dan, günümüze kadar, Sokraf'tan, Aristo'dan tutun, Bertrand Russell'e kadar hepsini bilirim.''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 Demek sağlam müesseseydi. Teşekkür ederim dedim. Çalıştıktan sonra da alsam zararı yok madem. Benim size güvenim var. Kızlar bir kahkaha daha tutturdular. Madam 10 lira dedi. Çok iyi dedim. Ben saat üzerine çalışmayı tercih ederim. Kızlar kahkadan yerlere serilmişti. Madam Fofo o sana kalmış nasıl istersen dedi. Şöyle bir aklımda hesapladım. Günde ortalama 8 saat çalışırsam 80 lira para kazanacaktım. İnanılır şey değil. Arkadaşlarım bu parayı ancak bir haftada alabiliyordu.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 ''Bırak meseleyi. İş için sizi rahatsız ediyorum. Rahatsız olur muymuşum canım? Ne rahatsızı. Hadi soyun.'' Madame beni işe almak için sağlık muayenesinden geçirecekti herhalde. ''Hiçbir hastalığım yoktur Madame Fofo.'' dedim. ''İsterseniz doktordan rapor getireyim. Bende de hastalık yoktur.'' dedi. ''Hadi soyun bakalım.'' Madame yatağa uzandı. Madame Fofo da incisini yatak odasına almış bir kraliçe hali vardı. Anlatmaya başladım.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 Evvela tecrübe filmi çevireceksiniz. Eğer beğenirsek, muvaffak olursanız o zaman sizi memleketimizin medarı iftari bir yıldız yapacağız. Bayan, ah ya Rabbim, Kadın polis, çok teşekkür ederim. Bayan, rejisör bey size hususi bir şey söyleyeceğim. Kadın polis, ben de söyleyeceğim. Gizli. Rejisörle bayan yan girerler. Bayan, bu kadına hiç güvenmeyin. Bir defa bacakları çok çirkin değil mi? Belli de kalın. Nedir o göbek? Rejisör, yok göbeğine diyecek yok maşallah.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 Birken 3 aylık ev kirası aklıma geliyor. Ondan sonra uyuyabilirsen uyu. Başlıyorum hesaplara. 360 25'ini çıkar. 0'dan 5 çıkmaz. 6'dan 1 alırız, veririz Ederon. Ondan 10. 5 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 3 aşağı 325 96 daha 5 6 daha 11. 1'e 1 bir elde var 1. Hesabı aklımdan doğrultamayınca Hadi yataktan fırlıyorum. Bu sefer kağıt üstünde hesaplara başlıyorum. Bir uyku hapı daha alıyorum. Uykum gelir gibi olunca yatağa uzanıyorum. Tam da uyuyacakken ayda 10 lira koysam bir kenara diyorum. Yılda ne eder? Şu ev kirası öldürüyor beni. Başımızı sokacak bir dam sahibi olamadık şu dünyada.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 Hatta bir kere de Amerikan sermayesinin memleketimize ilk kurduğu yerli viski fabrikasının açılış töreninde yine Abbas ile beraber misiniz de ziyafetten sonra zat midesi Abbas Bey'inde bağırsakları bozulmuş da şeye kadar zor gitmişsiniz. Demek yine hatırlamadınız. Doğru beyefendi. Kim bilir bu çeşit haliseler sizin maşınızdan ne kadar çok geçmiştir. Hangi birini hatırlayacaksınız? Hatta siz Allah'ın hikmeti her nedense her ziyafette böyle olurum. Şu mideme bir kızıyorum ki demişsiniz. Evet efendim. Abbas Bey'i çok iyi tanımanız lazım.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 hiç çiğ süt emmerim beyefendi. Babaannen bendenizi iyice kaynatılmış halis inek sütüyle büyütmüş. Beyefendi ne işim mi? Yani mesleğim. Ne iş olursa yaparım Allah Ne iş olsa elimden her iş gelir. Her işin hakkından gelirim. Öyle başkaları gibi şunu yaparım şunu yapmam demem. Efendim hal tercümen mi buyurdunuz? Ars efendim.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 Doğru efendim. Maksat tabii memlekete hizmet demek. Hal tercümem beğendiniz. Beni kabul buyuracaksınız. Sağ olun. Mektupla mı? Sonra adresime mektup yazacaksınız. Acaba şey, eğer Abbas Bey'in gönderdiği kartı lazım değilse geri alabilir miyim? Ben de Abbas Bey'den bu kart alıncaya kadar beyefendi bir bilseniz. Evet belki başka bir yerde de. Çok teşekkür ederim. Allah ömürler versin beyefendi. Allah asmarladık Aşk hastanesi.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 Dedi. Arkadaş şu elim bırak, öyle konuşalım. Pazarlık hak eder El bırakılır mıymış? Bırak ulan. Yo, ağzını bozma. Senin malını zorbalıklı alan yok. Senin malın elinde, benim param cebimde. İyi ya vermiyorum, canım emşerim. Niye yabancıya gitsin? Bir kere pazarlığa başladık, bitirelim. Ben 80 verdim. Sen de bir şey söyle. Dört bir yandan. Uyuşun, uyuşun.